Hoş geldin. Bugün senin için özel bir derin dalışımız var. Doktor Alattin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından e, Kadim Ahlat Ağacı ve Dört Varis Ölküsü'ne bakacağız. Evet, Anadolu'dan Bilge Arif Baba'nın hikayesi, hayatı, insanları, olayları böyle hemen tek bir açıdan görük yargılayan dört oğluna verdiği ders var merkezde. Aynen. Görevimiz de bu. Yani bu eski öykü bize ne anlatıyor? Aceleci yargılarımız hakkında, hani o tek pencereden bakma huyumuz hakkında ne söylüyor? Ve tabii sabrın, farklı bakış açılarının değeri. Bunu bir anlamaya çalışalım. Tamam, hadi açalım o zaman. Arif Baba, dört oğluna diyor ki, gidin şu uzak vadideki ahlat ağacına bir bakın. Ama hepsini farklı zamanlarda gönderiyor. Hı hı, farklı mevsimlerde. Neden peki? İstiyor ki gerçeğin e, tek bir yüzden ibaret olmadığını yaşayarak öğrensinler, tecrübe etsinler. İşte burası ilginç. Her oğul gidiyor ve aynı ağaca bakıyor ama bambaşka şeyler görüyor, bambaşka hikayelerle dönüyor. Mesela? Mesela ilk giden en büyük oğul. Kışın artasında gidiyor, ağaca bir görüyor. Aman Allah'ım kupkuru, dalları eğri büğrü, böyle sanki ölmüş gibi. Umutsuz vaka yani. Tamamen. Çirkin buluyor, hayal kırıklığına uğruyor. Sanki ağacın tek hali o. Ama sonra bahar geliyor ve ikinci oğul gidiyor değil mi? Evet, o ne görüyor peki? O kupkuru dallarda tomurcuklar patlamış, her yer yemyeşil. Canlanmış ağaç. Aynen öyle. Umut dolu, diriliş... Babasına bunu anlatıyor heyecanla. Tam tersi bir tablo yani. Ve sonra yaz. Üçüncü oğlun sırası. O neyle karşılaşıyor? Oo, o bambaşka bir dünya. Ağaç çiçek içinde. Binlerce beyaz çiçek. Arılar vızıldıyor. Yapraklar gür. Cennetten bir köşe sanki. Muhteşem bir manzara. Öyle böyle değil. Gördüm en harika şeydi diyor. Sanki hep böyleymiş. Hep böyle kalacakmış gibi. Ve son olarak sonbahar. En küçük oğul gidiyor. Hı hı. O da bu sefer ağacı olgun meyvelerle dolu buluyor. Dalları meyvelerin ağırlığından eğilmiş. Böyle bir cömertlik, bir bilgelik hali. Yapraklar sararmış, dökülüyor belki de. Evet, o sonbahar renkleri. Hepsi dönüyor babalarına. Dördü de sanki başka ağaçlardan bahsediyor. Kavga ediyorlar hatta hangisi doğru diye. Peki Arif Baba ne diyor bu işe? Arif Baba'nın cevabı çok net, çok bilgece. Diyor ki... Çocuklarım, dördünüz de haklısınız. Haklılar? Nasıl yani? Şöyle, hepiniz ağacın sadece bir mevsimini gördünüz. O yüzden anlattıklarınız doğru ama eksik. Aaa evet. Ve diyor, hepiniz yanılıyorsunuz. Neden yanılıyorlar peki? Çünkü o tek bir ana, tek bir mevsime bakıp ağacın bütünü hakkında kesin bir hüküm verdiler. Potansiyelini göremediler. Bu müthiş bir ders. Yani sadece ağaçlar için değil... İnsanlar için de, durumlar için de geçerli. Kesinlikle birinin hayatının zor bir dönemini, kışını görüyorsun belki, hemen bu hep böyle diyorsun. Ya da tam tersi, en parlak anını, yazını görüyorsun. Hı hı. Ve sanıyorsun ki hiç hatası yok, hep zirvede. Çok doğru. Aymen. İşte hikaye bize bunu hatırlatıyor. İnsanları ya da olayları hayatlarının sadece bir kesitini, bir mevsimine bakarak etiketlemeyelim. O yargılama aceleciliği. Evet, o acelecilik. O söz çok güzeldi kaynakta. İnsanı yargılamadan önce onun kaç mevsimden geçtiğini ve hangi fırtınalara göğüs gerdiğini düşün. Uf, ne kadar derin. Empati istiyor, sabır istiyor. Sabır, evet. Özellikle kendi kışımızdan geçerken. Baharın geleceğini bilmek. Ya da tam tersi, yazın keyfini sürerken bile, hani her şeyin geçici olduğunu, tevazuyu unutmamak. Sonbaharın bilgeliği de var, kışın dinlenmesi de. Her aşamanın kendi değeri, kendi anlamı var. Sürecin tamamı önemli. Kısacası, bu derin dalış bize ne gösterdi? Gerçek anlayış, hani o basiret dediğimiz şey… Hı hı. Hayatın ve insanların tüm mevsimlerini kucaklamakla mümkün. Yani kışın o zorluğunu da, baharın umudunu da, yazın coşkusunu da, sonbaharın o dingin bilgeliğini de, hepsini bir arada görebilmek. Tek bir ana, tek bir görüntüye takılıp kalmamak, resmin tamamını görmeye çalışmak. Aynen öyle. Bütün mesele bu aslında. Bu kadim ahlat ağacı hikayesi gerçekten üzerinde düşündükçe daha da anlam kazanan bir bilgelik sunuyor. Senin için bugünkü derin dalışımızın da sonuna geldik. Evet geldik ama sana bir soru bırakalım o zaman. Şöyle bir düşün. Yakın zamanda belki de çok hızlı yargıladığın bir durum ya da bir kişi oldu mu? Olmuştur mutlaka. İşte o kişi ya da durum onun göremediğin başka mevsimleri olabileceğini hiç düşündün mü? Yani geçmişteki zorlukları, gelecekteki potansiyeli, şu an belki görünmeyen başka yönleri. Bunu hesaba katsan ilk yargın değişir miydi acaba? Üzerine düşünmeye değer değil mi?